Genç Havan başlıyor. Genç Havan'ın sayın dinleyicileri merhaba. Bugün e, değişik bir yayın olacak çünkü bugün ilk defa iki konu kalacağım. İlk konuğum Murat Gümüş, İstanbul Eczacı Odası Koordinasyon Birimi Eczacısı. Murat hoş geldin. Hoş bulduk. E, Murat ben senden şunları öğrenmek istiyorum. Eczacılık adeta... E, bir panik içerisinde hatta geçtiğimiz pazar eylem vardı ve pek çok eczacı oradaydı. Eczacı ne istiyor, hükümet ne veriyor, yeni bir protokol imzalandı, ne oluyor? Şimdi her şeyden önce şu bir gerçek ki bu 2005 yılından beri SSK'lı hastaların serbest eczanelerden ilaç almaya başlam almaya başlamasıyla gelişen bir süreç bu. İsterseniz kısaca özetleyelim. Gerçi bütün eczacılarımız biliyor ama belki yeni mes mezun meslektaşlarımız vardır. 2005 yılında SSK hastanelerindeki eczaneler kapatılarak... Bunların buradaki hastaların SSK'lı hastaların serbest sezdanelerden ilaç alması için bir protokol imzalandı. E tabi ne oldu? Önceden SSK hastanesi vardı kendi ilaçlarını üretiyordu ya da üretemediği ilaçları çok yüksek miktarda aldığı için çok ucuza maledebiliyordu. Şimdi bu ortadan kalktığı zaman serbest sezvanelerden ilaç alımına başladığı zaman SSK'lı hastalar e tabi sosyal güvenlik kurumu da maliyetlerini azaltmak için bir dizi önlemler almak zorunda kaldı ki o günden bugüne ilaç harcamaları yaklaşık 3 kat arttı kamu bazında. E, Tabi e, ilk uygulama kamu kurum iskontosu denilen bir uygulamaydı ve fiyat düşüşleri de bununla beraber geldi. İlaç fiyat kararnamesi ile beraber ve e, kamu kurum iskontoları önce işte yüzde dörtlerle, yedilerle, on başladı. Bugün yüzde kırk bir seviyelerinde tabii bunu buradaki amaç iskontoların. Daha doğrusu SSK'nın ya da SGK yeni adıyla devletin ilaç harcamalarını eski avantajlılığına geri getirmekti. Buradaki asıl amaç tabi bunun için hep arttı harcamalar arttıkça iskontolar arttı fiyatlar düştü. Şimdi durum böyle olunca tabi bu kamu kurum iskontoları ilaç firmalarının devleti yani kuruma yaptığı bir iskonto ama burada eczane e, perakende satış fiyatı üzerinden hesaplandığı için daha doğrusu depocu iskontoyu de, şey, pardon üretici iskontoyu depoya veriyor depocu eczacıya eczacı da kuruma Tabii bu aktarma sırasında e, sizin bir kaybınız oluyor yani e, kurum sizden perakende satış fiyatı üzerinden alıyor iskontoyu e, siz de e, depocu e, satış fiyatı üzerinden yapıyorsunuz iskontoyu ve bu aradaki e, fark sizin e, daha ucuz bir ilaçtan aynı oranda kar etseniz bile daha ucuz bir ilaçtan dolayısıyla daha düşük bir e, kar elde etmenize neden oluyor. Ee, e tabi böyle olunca eczanelerde de bir ekonomik e, yıkım süreci başladı. Tabi aradaki işte stok e, zararları sürekli düşmesi sizin pahalıya aldığınız bir şeyi daha ucuza satmanız eczane, eczanelerin artık e, sürdürülemez e, bir noktaya getirdi eczacıları. Şu an Türkiye'deki eczacıların e, yarısı. 50 bin ve altında ciro yapıyor ve bunların hayatını devam ettirmesi, ilaç hizmetini aksattırmadan sürmesi artık imkansız hale geldi. Tabi bütün yeni uygulamaları da düşündüğümüz zaman işte nedir bu 2010 Mayıs'ta ilaç takip sistemi başladı. Medula uygulamaları keza gerçi bazı şeyleri kolaylaştırdı ama birçok teknik aksaklığı da beraberinde getirdi. Şimdi bütün bu değişen uygulamalar, SUT uygulamaları çok hızlı bir şekilde değişti. Çünkü artık bilgiye de çok kolay ulaşabiliyorsunuz ve kolay bir şekilde her şeye kurum değiştirebiliyor. Tek taraflı bir dayatmayla bunu yapabiliyor. E tabii bütün bunlar karşısında bir de giderleriniz arttığı zaman enflasyon, hayat şartları derken... Sizin giderleriniz azalıyor ama şey pardon giderleriniz artıyor ama geliriniz azalıyor. Durum böyle olunca eczacı da tabii ki e, yıkım noktasına geldi. Zaten bu 29 Ocak Pazar günü Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen İstanbul Eczacı Odası'nın ve diğer bazı eczacı odalarının düzenlediği mitingde de ana tema buydu. Yıkıma dur de. İşte neydi orada eczacıların talepleri? Bir kere eczanelerin şu an en önemli ihtiyacı ekonomik ekonomik yönden bazı kazanımlar elde etmek. Çünkü artık sürdürülemez bir noktaya geldi ve bunun için ne, yap ne yapılması gerekiyordu? Bir kere eczacı karlılığı çok düştü. Yani burada Iskoptan aldığımız bir çalışma var. Mesela sırf 2009 4 Aralık'tan beri bu en büyük düşüşlerin ilkidir bu. Her yıl Aralık ayında da düşer fiyatlar artık global bütçe biliyorsunuz alışıldığı üzere global bütçe bu ilaca kamunun ilaca harcadığı parayı kısıtlayan bir şey. Bunun tabii firmalara da yansıması var, eczacılara da var. Bu global bütçe uygulamasının başladığı 2010 yılından beri yani 4 Aralık 2009'daki ilk düşüşlerden beri eczacılar bir kere %12 ciro kaybı yaşamış. Bu sizin gelirinize direkt elde ediyor etki ediyor. Tabii son dönemde iskontoların da yüzde 40'a çıktığını, işte referans fiyat bandının da yüzde 60'lara ve yüzde 80'lere çekildiğini düşünürsek 20 yıllıklarda yüzde 80, sırf ticari iskonto düşüşlerinden bile eczacı karlılığı yüzde 2.73 arttı. Bu ne demek? Yani tüm Türkiye'yi düşündüğünüz zaman bu eczanelerden yaklaşık 400 milyon lira götürdü demek. 400 milyon TL önemli bir rakam. Sırf ciro düşüşünden dolayı %12'lik az önce dediğim 4 Aralık 2009'dan beri sırf ciro düşüşünden e, dolayı da ...yine bir yaklaşık 400 milyonluk bir kayıp var. Stok zararlarını hiç söylemedim çünkü onların hesabını yapmak e, neredeyse imkansız. Çünkü alım günleri e, ne zaman sattığınız hepsi bu takip edilemez bir şey şu noktada teknik açıda. Yani eczacının nereden baksanız 1 milyar TL'nin üzerinde bir kaybı var her sene. Sırf bu yüzden geriye gidiyor yani bir önceki sey pozisyonunu e, korumayı bırakın geriye gidiyor tabi şu e, e, son uygulamayı da e, söylemek gerekir e, tabi 17 Kasım 2011'de e, iskontular yüzde 40 41'lere çıktığında bazı ilaç firmaları hayati önemi ...olan e, bazı ilaçları... ...işte nedir bunlar... ...insülin, sürekli devamlılık isteyen... ...işte onkoloji ilaçları, pahalı ilaçlar... ...kanser ilaçları... ...bu tür ilaçlardan bazılarında da yeni iskontoları uygulamadı. Bu da eczacıların zararına satış... ...hani kardan zarar da değil... ...doğrudan zarar... ...işte 300 kalemdi bunlar... ...ilk başta... ...daha sonra... E, ...giderek düştü... hani Sosyal güvenlik kurumu da e, önce 125 kalemi daha sonra da 141 kalemin fi, e, iskontosunu geri çektim dedi. Ama e, aslında hepsi o bizim 300 kalemin içinde değildi. Bugün hala 153 kalem ilacın kamu kurumu iskontosu ya eksik veriliyor ya da verilmiyor. Eczacı buradan zarar ediyor. Sattığı an o zarar ediyor. Bu ayrı bir sorun. Bütün bunları toparladığımızda tabii bu dönemde... Yeni bir protokol imzaladı, imzalandı. Daha hala ıslak imzası. Dün imzalandı. Sosyal güvenlik kurumuyla TEB arasında. Tabi eczacının beklentisi yüksekti bu protokolden. Çünkü tarihin hiçbir döneminde mesleki kayıpları bu kadar çok olmamıştı eczacının. Beklentisi yüksekti ama... Ee, ...her şey beklediği gibi olmadı diyebiliriz. Tabi protokolde bazı kazanımlar var. Bu bir gerçek ama... Eczacının ekonomik taleplerini karşıladı mı e, bu protokol? E, bana sorarsanız karşılamadı. Nedir buradaki en belirgin özellikler? Mesela hep yıllardır e, istediğimiz ve söylediğimiz bir şey vardı. Meslek hakkı ya da işte e, kutu başına ya da reçete başına sabit bir ücret ya da hizmet bedeli adı neyse. Bu protokolde yer aldı. 25 kuruş olarak reçete başına yer aldı. E tabi bu şimdi ne kadarlık bir katkısı var? Az önce söyledim. Eczacı yaklaşık 1 milyar. Yani tüm Türkiye'deki eczacılar 1 milyar TL her yıl daha kötüye giderken. 25 kuruşun eczaneleri etkisi sadece 85 milyon TL'dir. Yani Türkiye'de SGK'nın yılda 300-350 milyon reçete ...karşıladığını düşürürseniz... ...25 kuruşla çarpın... ...85 milyon civarında bir şey... ...bir rakam elde edersiniz. Diğer en önemli... ...ekonomik farklılık... ...bir önceki yılın... ...daha doğrusu bir önceki 3 yıllık protokole göre... ...iskontolardaki değişim... ...ne oldu burada? Burada şu değişti... ...0-350 bin arası... ...önceden 0 iskonto yapardı... ...350-600 bin arası... ...bir iskonto %1... 600-900 bin e, hasılat yapan 1.5, 900 bin üstü de 2.5 e, iskonto yapardı. Bu eczane iskontusu, SGK'ye ya yapılan. Burada değişen 600 bin'e kadar hasılat yapan ezacılar artık iskonto yapmıyor. Bu onlar için iyi bir şey. 600 bin-900 bin arası 1.5 yaparken şimdi yüzde bir yapıyor. Burada da avantaj var. Yani 900 bin'e kadar avantaj var. 900 binle yeni bir dilim geldi. 900 binle ile 1,5 milyon TL arası. Bu yine 2,5 ama 1,5 milyon üstü de %3 iskonto yapıyor. Yani burada SGK 1,5 milyon üstü eza, e, hasılat yapan eczacıdan alıp 900 binin altındaki eczacılara dağıttı. Şimdi toplamda baktığınız zaman aslında çok da bir şey fark etmedi SGK açısından. Benim elimde İstanbul verileri var ve İstanbul'daki eczacıya katkısı bunun yaklaşık 6 milyon TL civarında bir şey. Tüm Türkiye'ye baktığımızda da 40-45 milyon lira civarında bir katkısı var. Şimdi bakıyorsunuz 25 kuruşluk hizmet bedelinden protokole giren 25 kuruşluk hizmet bedelinden 85 milyon bir getirisi var eczacıya. Kamu kurum ez pardon eczane iskontolarının kontrollerinin yeniden düzenlenmesinin 40 45 milyonluk bir getirisi var. E, topladığınızda 125 130 milyon TL gibi bir tutar ediyor. Ama eczacı her yıl 1 milyar TL'lik bir tutar daha kaybettiğinde bu devinin yanında kulak kalıyor. Kaldı ki TEB'in yani Türk Eczacıları Birliğimizin talep ettiği kutu başına 75 kuruştu. Yani Türkiye'de bir reçetede yaklaşık üç buçuk kalem ilaç yazıldığını düşündüğünüz zaman iki nokta altı lira gibi reçete başına bir bedel yapar. Ne oldu? Yani onda birine razı olduk. Yirmi beş kuruş. Protokolde ekonomik açıdan en bariz farklılıklar bunlar. ha Sıralı dağıtım sistemleri yeniden düzenlendi. Birçok farklılık var artık bu. Hmm. Ee, Diyaliz çok eminim bütün meslektaşlarımız bunu merak ediyordur. Diyaliz reçeteleri ne oldu? Çünkü sıralı dağıtımı durdurulmuştu. Bir danıştay kararı vardı. Bu danıştay kararına uygun olarak yeniden e, başlayacak. Diyaliz, da, diyaliz reçeteleri. E, onun haricinde yeni eklenen e, ilaçlar da var sıralı dağıtıma. Bunlar da bakalım mesela organ nakli sonrasında kullanılan ilaçlar, oral beslenme solüsyonları, tüp bebek ve tüp bebek öncesi tedavide kullanılan ilaçlar ve yurt dışı sigortalılarına ait reçeteler. Bunlar da artık sıralı dağıtım kapsamına girdi. Bunların düzenlenmesi yetkisi de Türkiye Zaycıları Birliği'ne verildi. En belirgin farklılıklar bunlar. E, sıralı dağıtımda bir de şöyle bir farklılık oldu. E, artık vatandaş, hasta eczaneye gidecek. Ve o eczaneden başka eczaneye e, gitmesi gerekmeyecek. Vatandaş açısından böyle bir avantaj var. E, nasıl olacak peki? Şimdi bizim İstanbul'da dağıtım bürolarımız vardı. Hastaları oraya yönlendiriyorduk. Onlar orada bekliyordu, ilaçlarını teslim ediyorduk. Şimdi e, ilk gittiği eczanede e, bekleyecek, ilacı sıradaki reçete temin, e, pardon sıradaki ezane temin edip ayağına götürecek. Hani bu belki vatandaş için iyi bir şey ama e, eczacı açısından bir ekstra bir yok. Tabi bu e, ne şekilde çözülebilirdi o konuda şimdi pek e, yorum yapmayacağım. Ama böyle de bir değişiklik bunun da bilinmesi gerekir. Bir başka değişiklik de sözleşmede cezai şartlar ve fesih cezalarında fesihlerde kısmen azalma oldu. Bunlar daha çok para cezasına ve uyarıya çevrildi. Yani SGK buradan ben senin sözleşmeni feshettim hani daha az ceza veririm ama daha çok para alayım mantığında. O yüzden bunu da bir gelir olarak SGK'ya yazabiliriz. Sonra biliyorsunuz reçeteler, koliler inceleniyor. Kolileri götürüyoruz. Reçetelerimizi, Sosyal Güvenlik Kurumu inceleniyor. Tabii itiraz komisyonu vardı. O komisyonda eczacı odasından bir görevlendirilmiş eczacı vardı. Sonra bunu değiştirdiler genelgeyle, örnekleme genelgesiyle. Ee, ve eczacının kendisi gitmesi gerekiyordu Şimdi tekrar değişti Bu yine 4 kişilik bir komisyon kuruluyor Burada eczacı odasından bir üye var Eczacının doğrudan kendisi girmiyor bu komisyona Eğer e, eşitlik olursa Bu yeni bir uygulama şimdi söyleyeceğim Eşitlik olduğu takdirde bir üst komisyona havale ediliyor Ve o komisyon kararı veriyor Bu eczacı açısından iyi bir şey Bunu, da, bunu söyleyebiliriz ee, Tabi baktığımızda en belirgin farklılıklar bunlar. Ee, Peki ben bir şey soracağım. Burada evet. şimdi eczacının sıkıntılarından biri de muayene ücretlerinin eczanelerde Aa, tabii, alınmasıydı. Tabii. Ve hani ciddi olarak bir takım bölgelerde hastaların bunu ödemek istemediği ve eczacının cebinden bu paraların gittiği biliniyordu. Evet. Ee, buna bir çözüm geldi mi? Hayır. Muayene ücretleri hala eczanelerden tahsil edilmeye devam ediliyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. En son 26 Ocak'ta e, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve e, kanununda bir değişiklik yapıldı. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunu. Ve burada Sosyal Güvenlik Kurumu'na ayakta ayakta tedavide e, reçete edilen e, yazılan ilaçlardan 3 liraya kadar bir bedel. Buna aile hekimliği de dahil ve 3 Kalem ya da kutu ilaçtan sonraki her bir kutu ilaç için ya da kalem ilaç için bir lira alınma yetkisi verildi sosyal güvenlik kurmana. Ve bunu da e, artırma yetkisine var vergi usul kanununa göre. Tabi bu henüz uygulanmaya girmedi. Sadece yasalaştı. SGK istediği zaman bunu uygulayabilecek. Ve bu eczanelerde çok büyük bir... E, Hamallığı diyeyim. Çünkü tahsildarlığını yapıyor burada. Kendisi olmayan bir parayı alıyor eczacı. Ekstra bir yük getirecek. Reçetelerin %46'sının da aile hekimleriyle reçeteleri olduğunu düşündüğünüzde... E, ...tabii yeni e, ka, yeni çatışmalarla özellikle hastalarımızla eczacılarımız karşı karşıya kalacak. Yani bu açıdan değişen bir şey yok. Yani özetle şunu söyleyebiliriz. Ekonomik yönden eczacıya bir getirisi... ...somut bir getirisi yani bir fark yaratacak bir getirisi yoktur bu yeni protokolün. Murat teşekkür ediyoruz sana. Şimdi ikinci konuğumuz gelecek ama açıkçası benim kafam karıştı bir eczacı adayı olarak... ...yani eczane açmak acaba çok mantıklı değil mi? Tam bu noktada da gelecek olan konuğumuz bir sanayi eczacısı. Ondan sanayiye yönelik bilgileri alacağız... Yeditepe Üniversitesi Fakültesi 2010 mezunu Nobel ilaçta Teknik Geliştirme Sorumlusu Burçin Yazıcı, ikinci konuğum. Hoş geldin Burçin. Hoş bulduk. Burçin Murat'ı dinledin. Eczacılar evet. yeni gelişmelerden ve gidişattan oldukça olumsuz etkilendiklerini ve rahatsız olduklarını belirtiyorlar. Evet. Sen de firmada çalışan bir insan, bir eczacı gözüyle firmaların da bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz. Firmanın rahatsızlıklarını bize aktarır mısın? Nedir firmanın sıkıntıları? E, firmalarda da çok büyük sıkıntılar var. Bu son dönemlerde olan e, gelişmelerden dolayı. E, ben bir jenerik firmada çalıştığım için onun e, oradaki sıkıntılardan başlayayım. E, Dediğiniz gibi referans ülke bandı denilen bir se şey var. Avrupa'daki 5 tane ülkenin en düşük ilaç ...en düşük hangi ülkede ise o fiyat alınıyor. Ee, ve bunun %60'ını alabiliyoruz biz jenerik, e, jenerik firma olarak. %40'ı da kamu kürmüsü konutasına gidince e, ilaç fiyatlarına çok büyük bir düşüş oluyor. Ama e, biz ham, bazı ham maddelerimizi, yardımcı maddelerimizi üretimde kullandığımızı yurt dışından alıyoruz. Yurt dışından ithal ediyoruz. Ve üretim maliyetlerimiz artıyor dolayısıyla. dolayısıyla euro fiyatı arttığı zaman üretim maliyetimiz de artıyor. Ama ilaç fiyatları düşüyor. Bu da bize çok büyük bir zarar olarak geliyor gene ilaç fiyatlarının düşüşü bir zarar olarak geliyor. Bu nedenle sanayide de çok büyük sorunlar var şu an. Ee, böyle. Sanayilik Ama şu planı. an ben sana birazcık sanayiye gidişatının hikayesini de anlatmanı isteyeceğim. Çünkü biliyorum ki artık üniversitelerde pek çok öğrenci, ben de bir öğrenci olduğum için sanayiye yönelme eğilimi taşıyor. Özellikle eczane eczacılığının bu sıkıntılı gidişatından sonra. <gülüyor> Sen Yettepe Üniversitesi Ezdacılık Fakültesini seçtin. Evet. Ee, eğitim esnasında mı karar verdin buna yoksa seçmeden önce de sanayiye yöneleceğini biliyor muydun? Hayır. Eğitim esnasında karar verdim. Çünkü babam eczacı. Eczanesi var Trabzon'da. Biliyorsunuz eczacılık biraz babadan çocuğa, anneden çocuğa geçen bir meslek olarak bilinir. Ben de okulu bitireceğim. Babamın eczanesine devam edeceğim diye Trabzon'dan geldim. Yeditepe Üniversitesi'ne. Okula başladıktan sonra özellikle birinci sınıfın sonlarına doğru Nazlı hocamız sorduğu zaman kaç kişi sanayi eczacılığını istiyor diye. Koca Amfi'den beş kişinin eli kalkardı. Çok az bir e, istek vardı e, Ben neden acaba az istek var Sanayi nasıl bir e, Bölüm nasıl bir şey diye bakarken Bir anda kendimi sanayiye yönelmiş Olarak buldum e, ve öyle Devam ettim ee, ve eczanede staj yaptım, sanayide staj yaptım. Kendimin nerede mutlu olduğunu gördüm. Ve böylelikle sanayiye yöneldim. Ve beni en çok sanayiye yönelten şey, e, üretim stajı yapmıştım bir firmada. Oradaki müdürüm bana demişti ki, ben eczacı olmama rağmen eczacı birini tercih etmiyorum bir çalışanı. Çünkü eczacılar geliyor, kaçıyor, eczane açıyor dediği zaman, hayır aslında eczacılar böyle değil. Eczacılar da sanayide uzun süreli çalışabilir. Onlar kaçmaz, onlar sanayiye çok şey katabilir. Bunları gösterebilir için ...ben sanayiye daha çok yöneldim... ...daha beni kamçıladı bu... Iste ...bu isteğimi kamçıladı bu söz. Şimdi anlattıklarında benim... E, ...öğrenci olarak önemsediğim bir nokta var... ...stajlar. Sen dedin ki... ...stajlarımın hepsini çok doğru bir şekilde... ...yaptım ve tercihlerimi de stajın... ...sonunda belirledim. Evet. Aslında birçok öğrenci stajlara çok... ...önemsemiyor. Ben çok önemseyenlerdenim... ...çünkü e, meslek... ...hani bir kere seçiliyor ve o meslekle... ...genelde devam ediliyor. Eş gibi bir şey. Dolayısıyla hani mutsuz olacağım bir işi yapmaktansa önce görüp hangisini istediğine karar vermek çok önemli. Evet. Peki stajın sana kattıkları, gösterdikleri neler oldu? E, staj e, bence bir öğrencinin eczacılık fakültesi öğrencinin eğitim hayatında çok çok çok önemli bir kavram. E, çünkü her yerde staj yapma hakkım var. Aslında bu bizim için çok büyük bir e, şans ve beş yıllık olması da aslında bu konuda çok büyük bir şans. E, eczanede staj yapıyorsun, hastane staj yapabiliyorsun, sanayide staj yapabiliyorsun. E, öğrenciler staja gidip öncelikle nerede olmak istediklerine karar vermeleri lazım. Eczanede mi daha mutlular, sanayide mi daha mutlular, nerede kendilerini daha iyi hissediyorlar. Çünkü hayat ...hayatları boyunca bu mesleğe yapacaklar. Bu e, bölümün içinde olacaklar. Ya sanayide olacaklar ya eczanede olacaklar. E, bu nedenle öncelikle ona karar vermeleri lazım. Sanayiye karar verirlerse sanayideki departmanlarına karar vermeleri lazım. Bunda da Şimdi departmanlar dedik ki bu departmanlardan hangilerinde eczacılar aktif olarak çalışabilir? E aslında bence sanayideki bütün departmanlarda, çoğu departmanda eczacı olmalı. Kesinlikle olmalı. Ama eczacıların olmazsa olmaz olduğu bazı departmanlar var. E, ne Ruhsatlandırma, e, pazarlama, ARGE, üretim, e, kalite güvence belki... E, Farmako kesinlikle eczacı olması gerekiyor. Eczacı ve doktor çalışabiliyor sadece. Medikal. Birçok departmanda eczacının yeri var sanayide. Bu departmanlarda olmalılar. Peki ben şimdi sana bir şey daha soracağım. Artık 5 yıl açık eczacılık evet. fakülteleri ve 5. sınıfta mesela Tepe Üniversitesi'nde seçmeli dersler ve staj ağırlıklı bir eğitim var. 5. Evet. sınıf nasıl değerlendirilmeli? Sence iyi bir Mesleki kariyer açısından ne yapmalı 5. sınıftaki bir öğrenci? 5. sınıftaki bir öğrenci 5. sınıfa gelmeden önce öncelikle sanayide mi eczanede mi staj yap kariyerini devam ettireceğine kesinlikle karar vermeli. Çünkü eğer 5. sınıfta bir öğrenci eczanede staj yapıp 5. sınıfın sonundaki stajını eczanede yapıp daha sonra sanayiye yöneleceğim derse sanayide staj yapan bir öğrenciye göre iş bulma olasılığı daha zor. Çünkü sanayide staj yaptığın zaman bir kere referansların daha geniş oluyor. Çevren daha geniş oluyor. Sanayiye daha hakim oluyorsun. En azından tanımış oluyorsun. Böylelikle e, mezun olduktan sonra sanayiye devam etmen daha kolay oluyor. Ve 5. sınıfın stajına gelene kadar hangi Hangi departmanda, hangi bölümde çalışmak istediğini en azından bir fikirleri olmalı. Ya da hangi departmanlar ne iş yapar, ben ne iş yapabilirim. Bunu, bu konuda biraz hakim olmaları gerekiyor departmanları seçerken. Ben mesela ilk önce üretim istemiştim, böyle bir idealim vardı. Ben ilaç üreteceğim işte falan gibilerinden. Daha sonra e, üretimde staj yaptım, ama baktım fabrik ortamı bana göre değil. Fabrik ortamını sevmedim ve böylelikle daha merkez ofis ortamı istedim. Böylelikle ikinci stajımı rusatlandırdı da yaptım ve gerçekten sevdim ve böylelikle ofis ortamında bu işe devam ettim ve bunu bu benim için bir şanstı mesela bütün öğrencilerin de aslında bu şansı yakalamalarını çok isterim. Farklı departmanlar görüp kendilerine uygun olan departmana karar vermeleri ve böylelikle iş hayatlarını öyle devam etmelerini çok isterim. Öncelikle söylediğim gibi eczane mi, sanayi mi nerede çalışmak istiyorlar ona karar verip beşinci sınıf stajlarını da ona göre yapmaları gerekiyor ve bu onlara çok büyük bir avantaj katıyor çünkü ben mezun olduğum zaman sanayide uzun bir süre staj yaptığım için yaklaşık bir buçuk sene çok fazla referans, e, tanıdığım insan, sanayi nasıldır, ortam nasıldır? Ee, o konuda çok fazla birikimim vardı. Bir öğrenciye göre, yeni mezun öğrenciye göre. Peki birikimin olsa da stajları çok iyi yapsan da bir insan beşinci sınıfın artık sonlarına yaklaştığında gelgitler yaşamaz mı? Yani ya ezdhanemi açsam şimdi bunun sorumlulukları var, eczacılığın avantajları var, dezavantajları var, sanayinin avantajları, dezavantajları. Sence nedir bunlar? Mesela bu gelgitlerin sürecinde çıkan sonuç nasıl çıkar? Avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Ben çok fazla gelgitler yaşadım ama bu benim biraz da ailesel durumdan dolayıydı. Çünkü dediğim gibi babamın bir eczanesi vardı. Ben aslında o amaçla okula girdim. Bu yüzden ne kadar sanayi için çalışsam da sanayide stajlara gidip kendi geleceğimi sanayide görsem de işte acaba eczane açsam mı dönsem mi gibi çok fazla gelgitler yaşadım. Ama e, o insanın kendisine bağlı aslında avantajlar, dezavantajlar. Ne, ne olarak görebilirler? Mesela avantaj olarak sanayide senin çalışmanın çalışman sonucu alacağın karşılık belli. Ay sonunda alacağın karşılık belli. Hani Devamlı bir hesap kitap içinde değilsin. İşte zarar yaptım, o kadar cirom geldi, kar yaptım. Böyle bir şey yok. Ama eczanede herkesin söylediği kendi patronusun, kendi işin gibi bir şey var. Hastalarla iç içesin gibi bir durum var. Sanayide de bir şeyler üretiyorsun, bir şeyler başarıyorsun. Mesela bu benim için çok önemliydi. Belki bir tatmin duygusu. Bir projeye başlıyorsun, projeyi bitiriyorsun. Onun sonunda bir başarı ulaşıyorsun ve on seni mutlu ediyor. Belki bu mutluluğu görmekti beni sanayiye şey. Hani böyle bir avantajı var. Ve insanlarla çalışıyorsun. Onlarla herkesle bir koordinasyon halindesin. Herkesle birebirsin. Hani daha eczane ortamında değil de sadece bir eczane ortamında değil de böyle bütün departmanlarla koordinasyon halinde birebir gerekse bakanlıkla koordinasyon halinde. Böyle devamlı bir e, koordine şekilde bir şeyleri başarmaya, bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Bu bence sanayinin en büyük avantajlarından biri bana göre. Peki bir eczacı sanayide yükselebilir mi? Örneğin sen Nobel İlaç'tasın. Evet. Senin müdürün, genel müdürün var mı eczacı bu insanların arasında? Tabii benim müdürüm de genel müdürüm de eczacı. Ee, müdürüm İzzet Çakıcı, İzzet Hoca, genel müdürüm Fethi Hoca, ee, eczacı ve bizim şirketten Nobel'de eczacıya çok değer veriliyor, çok önem veriliyor. Bizim departmanımızda yaklaşık 10 tane eczacı çalışıyor, teknik geliştirme departmanında ee, çok fazla eczacıya değer veriliyor ve tabii ki çok çok yükselebilirsin yani sonuçta bence sanayide eczacılar olmalı, eczacılar çalışmalı ve tabii ki yükselen insanlarda eczacılar olmalı belirli bir çabadan sonra. Şimdi daha deminden beri aslında seninle de konuşuyoruz. Eczacının çalışma alanları çok geniş. Eğitimi 5 yıl ama bu eğitim belki bazı şeylere daha fazla yer veriyor. Bence mesela eczacık fakültelerinin eğitimi akademik hayata ya da sanayiye daha yönelik eğitimler. Yani eczane eczacılığındansa evet. sen bu eğitimin faydalarını ya da eksik bulduğun yanlarını gördün mü çalışma hayatında? Ee, Tabi gördüm. Belki de, yani şöyle düşünüyorum, ee, bir insan. E, ne, bir öğrenci ne yapmaya karar veriyorsa ona göre eğitim alabilir. Galiba yurt dışında böyle sistemler var. E, hastane istiyorsa son senesinin eğitimini daha ona göre alıyor. Eczane istiyorsa ona göre alıyor. Sanayi istiyorsa ona göre alıyor. Biz çok teorik eğitim alıyoruz. Mesela sanayiye yönelik aslında daha çok eğitim alıyoruz. Çünkü sanayiye girdiğin zaman bir ruhsat dosyasını açtığın zaman ya da bir kısa ürün bilgisi kullanma talimatı bu prospektüs şimdi değişiyor. Onları eline aldığın zaman bütün terimlere dosyadaki e, validasyon üretim yöntemi, bunları teknolojiden işte farmakolojiden terimlere hakim oluyorsun. Aslında okul, okulda öğrendiğin her şeyi orada görüyorsun. Ama biraz da eczane eczacılığına kaydığın zaman aslında bilgi olarak daha eksik olduğunu görüyorsun. Daha evet akademik ve sanayiye yönelik ...teorik bilgiler öğreniyoruz okulda. Belki eczane eczacılığı yapmak isteyenler için... ...daha farklı bir eğitim olabilir onlar için diye düşünüyorum. Yine eğitimle ilgili bir soru soracağım. Sen Yettepe Üniversitesi mezunusun ve İngilizce evet. bir eğitim aldın. Evet. Şimdi yabancı dilin artık önemini herkes söylüyor... ...ama sen sanayinin direkt içinde biri olarak... E, yabancı dilin faydasını hiç gördüğün oldu mu birebir? Çok fazla. Zaten e, ondan da bahsederiz. İşe girerken e, yabancı dil çok sorgulanan e, bir şey oluyor. Ve ben bir yerli firmada olmama rağmen sonuçta bizim de e, Türkiye dışı ülkelerle iş yaptığımız için Avrupa dış ticaret yabancı dilimiz çok önemli oluyor. Bir kere zaten e, bilimin dili İngilizce. Bütün literatürlerin çoğu İngilizce. O yüzden bizim bir literatür araştırmamız bile en küçüğünden İngilizce gerektiriyor. En Az noktasından en çoğuna kadar o arada mutlaka İngilizcen çok çok çok önemi var bir sanayide. Şimdi bir de şöyle konuşalım artık. Öğrencilerin sorularından daha çok gidelim. <gülüyor> Öğrenciler ne sorar? Ben ne sorarım mesela? Beyim arkadaşlarım ne sorar? Not ortalaması önemli mi der mesela sanayiye girerken? Önemli midir? Ee, ben çok iş görüşmesine gittim ya yani yaklaşık 6-7 tane gittim. Not ortalamamla ilgili bir soruya hiç karşılaşmadım. O yüzden aslında not ortalaması değil de kendini nasıl geliştirdin daha önemli bence. Stajlarınla ee, okul hayatın boyunca mesela sosyal gelişimin, e, üye olduğun şeyler, yaptığın hobiler aslında onlar daha önemli. Çünkü orada e, bakıyorlar ki sen nasıl uyum sağlayabilirsin, orada insanlarla nasıl bir arada çalışabilirsin, bir arada çalışmayı götürebilir misin, yapabilir misin? Aslında biraz da ona bakıyorlar. E, hırslı mısın, başarılı mısın, disiplinli çalışır mısın? Daha o kişisel özelliklerine bakıyorlar. O yüzden not ortalaması onlardan daha az önemli bir konu. Peki Master'ın avantajı var mı? Master avantajı e, departmanlarına göre var. Mesela bizim departmanda farmakoloji master'ının avantajı çok fazla. E, çünkü farmakolojide öğrendiğin terimleri bizde kullanıyorsun. E, galiba tam olarak bilmiyorum son zamanlarda e, ruhsat dosyalarında bazı e, CV'ler konulması gerekiyor. Bunlar da e, teknolog imzalı CV'ler istiyorlarmış. Yani teknoloji master'ı yapmış olan. Artık demek ki onun da önemi var teknoloji master'ı yapmış olan eczacıların. Üretimde mesela özellikle teknoloji. Teknoloji masterı çok önemli. Masterın avantajları var. Peki üretim Türkiye'de var mı ya da hani Türkiye'de üretim olacak gibi bir sinyaller var mı sanayide? Türkiye'de üretim var ama ARGE e, kısmı çok gelişmiş değil. Yani ilaç üretimi yapılıyor ama ARGE olarak yeni bir molekül bulmak, yeni bir ilaç bulmak, yeni bir ilaç üretmek bu şu an Türkiye'de çok e, gelişmiş bir, şey, bir alan değil. Aslında biz farmostik kimyalarla, teknolojiyle birçok e, dersimizle üretime yönelik birçok şey öğreniyoruz. Evet. Neden Türkiye'de üretim yok sence? <gülüyor> yani neden yok? Çünkü arge e, çok fazla yönelim yok. İnsanlar galiba kendilerini bu konuda çok fazla geliştirmek istemiyor. Belki e, bilmiyorum daha kolayına kaçı, kaçıyoruz belki de olayın hani işte gideyim ofiste çalışayım işte ruhsatlandırmada çalışayım pazarlamada çalışayım üretimde çalışayım ama başka proseslerde çalışayım. Yani ARGE'de e, gündüzümü geceme katayım bir molekül üretmeye çalışayım gibi belki böyle bir şeyimiz olmadığı için ARGE aslında gelişmiyor yoksa eczacılar bu konuda bence çok. Büyük ve geniş bir eğitim alıyorlar. Sen de biliyorsun farmastik kimyada sentezlerden tut, moleküllerden birçok bir eğitim alıyoruz. Ve aslında bunları biz bir şekilde pratiğe dökebiliriz. Ama dediğim gibi biraz belki kolayına kaçıyoruz, biraz belki uğraşmıyoruz, belki çaba harcamıyoruz. O yüzden o kadar gelişme dergi. Peki şimdi biraz da şeyi sorayım yine öğrencilerin çok merak ettiği konulardan biri mülakatlardır. Evet. Senin mülakatlarda başına gelen hikayelerin oldum ya da mülakatlarda dikkat edilmesi gerektiğini düşündüğün noktalar neler oldu? E, mülakatlar aslında çok önemli çünkü yaklaşık 15-20 dakikada e, karşıdaki insan seni işe almaya ya da almamaya karar veriyor. Yani o anda... O anda e, bütün gösterdiğin e, kendini nasıl ifade edebiliyorsan öyle görüyorlar seni. E, o yüzden mülakatlarda bir kere kesinlikle e, kendi streslerini yenmeleri lazım. Stressiz ve heyecansız olacaklar demiyorum çünkü öyle bir ihtimal yok. Kesinlikle zaten oraya bir heyecanla bir stresle gidiyorsun. Ama kendilerini çok iyi ifade etmeleri lazım. Çünkü o 20 dakika içinde kendilerini ifade edecekler. O yüzden e, nasıl diyeyim mesela kendilerini o işi istediklerini göstersinler kesinlikle eğer o işi istediklerini gösterirlerse karşı tarafta bunu alır o çok önemli kendilerine güvenli olsunlar çünkü şöyle bir şeyle karşılaştım ben her iş görüşmesine gittiğimde sen daha yeni mezunsun sen daha hani bir şey bilmiyorsundur sen daha işte yeni mezun oldun daha işte aklın havadadır hani her şeye belki karar vermemişsindir belki gidersin eczane açarsın hani ama onlar öğrenciler ve yeni mezunlar sanayide devam etmek istediklerini, sanayide ideallerinin olduğunu, bu konuda kararlı olduklarını bir şekilde göstermeleri lazım ve onlar eczacı olduklarını ve 5 yıldır bunun eğitimini gördüklerini tabii ki girecekleri zaman bir e alışma süreci yaşayacaklarını ama çok çabuk atlatacaklarını ve aslında o bilgileri zaten teorikte bildiği için çok çabuk işe e, adapte olacaklarını göstermeleri lazım. Bu çok önemli. E, mesela bir iş görüşmemde bana şey demişlerdi e, sen biraz işte çekingen gözün, gözüküyorsun, biraz içine kapanık gözüküyorsun ama aslında hiç alakam yoktur bilirsin. Ama ya demek ki öyle bir e, imaj vermişim karşıya. Demek ki onu, o stres beni direkt içime kapandırmış mülakatta. O yüzden çok fazla hani kendilerine ...anlatsınlar, anlatsınlar... ...çok e, kendilerini göstersinler... ...ve kararlı olsunlar... E, ...ve disiplinli, başarılı... ...çalışabileceklerini göstersinler... ...mülakatta neler yaşadım... ...çok farklı şeyler yaşadım... ...bir şirkette mesela... ...son 10 yıllık... E, son 10 yıldır ilaç piyasasında olan olayları omlet halinde sunun demişlerdi. Ben omlet mi? Yani nasıl nasıl omlet nasıl demiştim? Karıştırarak demişlerdi ama tabii çok kalmıştım. Son 10 yıl diyorlar ki ben daha yeni mezun olmuşum. 5 yıldır eczacılık okuyorum. Ben böyle hani son 10 ayı söylesem demiştim. Mesela tabii ki kötü bir sonuçta gitmişti. Onu şey yapmasınlar bir de yılmasınlar. Yani çünkü bütün ilaç firmaları onları tercih ettik gibi bir durum yok. Tabii ki çok fazla rakipleri olacak ki şu an çok fazla sanayiye yönelim var. Çok fazla eczacık fakültesi açılıyor, çok fazla mezun veriliyor ve çok fazla sanayiye yönelim olduğu için daha çok rekabet var bizim zamanımızdan. Daha çok rekabet var. O yüzden şey yapmasınlar, kesinlikle yılmasınlar, pes etmesinler, denesinler şanslarını ve ulaşabilirler. Ee, ya mesela bir soru geldiği zaman hani karşısında kaldıkları zaman şey yapmasın takmasınlar devam etsinler yani kendilerini anlatmaya devam etsinler. O iş olmadı başka iş görüşmesinde daha daha, daha alışacaklardır. Peki şimdi bir şey soracağım sana bütün gençlerin merak ettiği ama bazılarının sormaya çekindiği bir soru vardır <gülüyor> maaşlar nasıl? Evet. Ee, ben sana soruyorum nasıl beklediğiniz gibi mi yani yeni mezun bir insanın maaşı nasıl ne kadar zamanda artışlar oluyor ee, ya da maaşlar enteresan bir şey anlattın sen bana mesela yayından önce senenin sonuna doğru düşüyor diye. Evet. Hani bunları tabii ki biz bilmiyoruz daha çalışma evet. hayatında olmadığımız için biraz bunları anlatır mısın? Ee, maaşlar şöyle ben de çok sesirmiştim ilk e, mezun olup iş görüşmelerine gittiğim zaman e, maaş talebi yazıyor. Yanına bürüt yazıyor. Ben size diyebilir Bürüt ne demek? Hani bürüt ne demek bilmiyorum. Yani, bürüt menet diye bir kavram varmış. O da şöyle. Bürüt üzerinden gelir vergini ve e, SSK'nı kesiyorlar ve bürüt e, mesela örnek vereyim bürütün dört binse net maaşın üç bin oluyor. Arada o bin lira bir kesim oluyor. Ve o sene e, o maaşın senin aslında ocak maaşın oluyor. Aralığa doğru gittikçe senin net maaşın düşüyor. Çünkü tekrar gelir vergisi kesiyorlar. Böyle bir sistem var. Hani mesela öğrenciler e, gittiği zaman görüşme yaptıkları zaman hani bürüt maaşının e, nete göre hesaplayıp ve onun da ay sonuna doğru belirli bir kesime uğrayacaklarını bilsinler. E, maaşlar tabii Tabii ki... E Şöyle düşünmesinler. işte eczane eczacılığı yaparsam ben daha fazla kazanırım. İşte sanayide aslında o kadar kazanamam gibi bir düşünceleri olmasın. Hani bizden fazla kazanan eczacılar da var, bizden az kazanan eczacılar da var. Yani biz belki de biraz ortalarındayız gibi söyleyeyim. Ee, şu an eczacıların durumu da tabii bildiğiniz gibi biraz daha düşüşte. O yüzden e, orta seviyelerde diyebiliriz. Hani eczane eczacıları bizden çok fazla kazanıyor gibi bir aslında görüntü olmasın. Böyle bir inan, inanış olmasın ee, yeni mezunlarda ya da öğrencilerde. Ee, tabii ki her sene bir e, zambi artış oluyor belirli bir miktarda. Ee, böyle bir sistem var. Yani diyorsun ki biz daha güvenli limanlardayız. Gibi. E garanti maaşımız garanti. Gibi. Hani yani. Ay sonunda ne alacağımızı biliyoruz en azından. İyiymiş peki e, şimdi bir şey daha soracağım sana. İstanbul Eczacı Odası'nın senin de içinde yer aldığın bir komisyonu var. Evet. Sanayi Eczacıları Komisyonu. Bu komisyondan biraz bahsetmeni istiyorum mesela neden toplanır bu komisyon amacı ne? Ee, bu komisyon aslında çok güzel bir komisyon oldu. Çünkü ilk defa sanayi eczacıları bir çatı altında toplandı. Bir araya geldiler. Ee, bunların amaçları sanayi Eczacıların İstanbul Eczacı Odası'nda e, bir bağ, bağının olması, sanayi eczacılarının bir arada olması ve öğrencilere destek olmak. Ee, öğrencilere destek olmak aslında çok güzel bir amaç oldu burada. Çünkü öğrencilere neden sanayiye yönelmeleri gerektiğini anlatıyoruz. Sanayide neler yapabileceklerini anlatıyoruz. Yaklaşık bir ay önce bir panelimiz oldu öğrencilerle. Ve burada e, birçok şirketten, birçok departmanda çalışan eczacılar geldi. Ve orada departmanlarını anlattılar. Hangi departmanlar ne iş yapar onları anlattılar. Ve bence bu öğrencilere çok büyük bir kazanç oldu. Ben e, ve öğrencilerle sohbet etme imkanımız oldu. Onların sorularını cevaplama imkanımız oldu. E, bu konuda çok güzel bir komisyon. Ayrıca birçok eğitim daha verilecek. Hem sanayi eczacılarına da eğitimler veriliyor. Sanayide eczacılar e, hangi görevliler evlerde çalışıyor. Farklı departmanları biz de tanıyoruz, biz de öğreniyoruz. O departmanda neler yapılıyor onu görüyoruz. Hem de öğrencilere mesela mülakat teknikleri gibi eğitimler verilecek. Ee, öğrenciler bence bunları takip etmeliler ve bir şekilde buraya gelip sanayideki eczacılarla e, koordinasyon halinde onları tanımalılar ve böylelikle sanayide biz ne iş yapıyoruz, nerelerde çalışıyoruz, nasıl staj imkanı bulabilirler, sanayide ne yapmaları gerekir, nasıl sanayiye girip orada ilerleyebilirler bu konuda birçok kişiden birçok e, bilgi alabilirler bu komisyondan için bilgiyi aldık o komisyona geldik. Pazarlama departmanını da çok sevdik diyelim ki. Ya ben staj istediğimde anında bulabiliyor muyum bu stajı? Çünkü ben duyuyorum çok zor buluyor insanlar stajları. Evet aslında öyle bir kaos var şu an. Benim dönemimde staj bulmak daha kolaydı. Çünkü dediğim gibi amfide 5 kişinin elini kalkıyordu ve sanayiye yönelim daha azdı. Şu an sanayiye yönelim çok daha fazla. Hem mezun artıyor hem de sanayiye yönelim artıyor. Ve sanayide işe alım kapasitesi belli ya da staja kapasitesi belli. Bu nedenle staj alım çok zorlaştı. Ama benim zamanımda kolay olmasına rağmen e, benim bulamadığım, staj bulamadığım dönemler olmuştu. E, bu dönemlerde telefonun başına oturup bütün şirketlerin insan kaynaklarını arayıp stajyer arıyor musunuz? Stajyer arıyor musunuz? diye sorduğumu hatırlıyorum. E, çaba göstersinler, yılmasınlar. E, komisyona gelip komisyonda da kendilerini tanıtıp staj bulmaya çalışsınlar bir şekilde çevre yapsınlar ya da telefonla arasınlar ya da insan kaynaklarına mail atsınlar gitsinler zor eğer sanayide devam etmek istiyorlarsa stajlar çok çok çok önemli o yüzden mutlaka staj bulmaya çalışsınlar ve bunun için ellerinden geleni yapsınlar bu pazarlama için de geçerli ruhsatlandırma için de geçerli bütün e, departmanlar için geçerli bir şekilde e, staj bulmaya çalışsınlar ve kesinlikle yapsınlar İkinci sınıfta özellikle kesinlikle yapsınlar. Şimdi departman deyince benim ilgimi çekmişti açıkçası senin e, sorumlu olduğun departman teknik geliştirme sorumlusu. Bu ne demek Burçin? E, söyle aslında başka şirketlerde bunun bir muadili yok bu isimli. E, bir nevi medikal ustatlanma departmanı ama bunun daha araştırmaya yönelik bir departmanız. E, bildiğiniz gibi prospektüsler kısa ürün bilgisi kullanma talimatına geçiyor. E, kısa ürün bilgisi sağlık çalışanlarına yönelik. E, kullanma talimatı hastalara yönelik daha açık bir dil de yazılan. Bunları hazırlıyoruz. Ve biz dış ticaret ve Avrupa ile çalıştığımız için Türkiye dışı ülkelerle ve bunların SMPCP denilen İngilizce versiyonlarını da hazırlıyoruz. Daha sonra uzman raporu denilen bir rapor yazıyoruz ki bu raporlar çok önemli. Ruhsat dosyasının içinde bulunan. Bu raporlar için çok ciddi farmakoloji bilgisine sahip olman gerekiyor ve kesinlikle eczacı olman gerekiyor. Çünkü bir molekülle ilgili bir tez yazıyoruz her seferinde. Klinik ve klinik olmayan özellikleri ile ilgili bir tez yazıyoruz ee, ve biosterlik çalışmalarını yürütüyoruz. Bu da e, jenerik ilaçların bildiğiniz gibi orijinalle eşdeğer olduğunu ...kanıtlanmaları gerekiyor piyasaya çıkması için. Ve bunun için bazı çalışmalar yapılıyor. E, bunları Yürütüyoruz. E, yeni ürün teklifi yapıyoruz. Bu da çok önemli. E, ne ürünü çıkarabiliriz, ne ürünü deneyebiliriz, ne ürünü geliştirebiliriz, hangi molekül, yani hangi moleküle hangi ilacı geliştirebiliriz? Bunlara bakıyoruz e, ve literatür araştırıyoruz. Bize so gelen bilimsel e, soruları cevaplamaya çalışıyoruz. E, bir nevi bilimsel bir departman. O yüzden 10 tane ezlade çalışıyoruz ve ilaçla ilgili bütün gelen soruları ya da bütün yapılması gereken bilimsel araştırma konularını karşılıyoruz. Peki şimdi eczacının şirkette çalışmasının, ilaç şirketinde çalışmasının kattığı bir fazlalıklar var mı? Yani eczacı hani aldığı eğitimle farklı bir gözle bakabiliyor mu olaylara? Tabii, tabii. Yani şöyle söyleyeyim. E, i̇laç bizim işimiz sonuçta. E, eczacılar havanda ilaç yaparak başlamışlar zamanda. Daha sonra sanayileşmiş bu ilaç e, piyasası ve sanayileşince birçok dala ayrılmış. E, bu dallar da e, tabii ki ihtiyaçlara yönelik olarak ayrılmıştır. İşte ruhsatlandırmasından, üretiminden, ilacın ham maddeden pazara çıkana kadarki arası dallara ayrılmış ve bu dalların hepsinde eczacı olması gerekiyor. Çünkü eczacı olaya bütünüyle bakıyor. Çünkü eczacı olayın aslında her şeyine hakim. Aldığı eğitimde her şeye hakim olabiliyor. Bir dosyayı eline aldığınız zaman onun mikrobiyolojisinden üretiminden, farmakolojik özelliklerinden her şeyine hakim olabiliyorsun ve o olaya bütün olarak bakabiliyorsun. Ya da bir soru geldiği zaman, bir sorunu çözebileceğimiz zaman daha ayrıntılı, daha bütün görebiliyoruz. Başka bir e, meslek grubunda birine şu sorunu çözdüğün zaman sadece o soruna yönelik yaklaşıyor. Ama belki biz bütünüyle yaklaşıyoruz. Biz daha bütünüyle. Onlar daha soruna e, spesifik yaklaşıyor. Biz daha bütünüyle yaklaşıyoruz. Bu yüzden eczacılar kesinlikle daha çok fark yaratıyorlar. Ve biz e, bir şirkete başladığımız zaman ya da sanayiye ilk adımıza attığımız zaman daha çabuk adapte çünkü daha hakimiz oradaki terimlere, oradaki e, gördüğümüz bilgilere ve bu yüzden daha fark yaratıyoruz. Bence eczacı kesinlikle sanayide olmalı ve daha daha da artmalı ve e, aslında eczacıların sanayide olması... Çok daha güzel bir şey bence diğer meslek gruplarından ve biz olaya daha etik bakabiliyoruz. Bu da büyük bir fark sonuçta biz hasta sağlığını düşünüyoruz. Bizim amacımız hastayı tedavi etmek, hastaya yarar sağlamak, zarardan çok yarar sağlamak ve biz daha etik baktığımız için aslında daha etik yürüyor her şey. Daha hastaya yarar sağlayacak biçimde yürüyor. Özellikle pazarlamada da böyle yürüyor. Peki benim gözlemlediğim bir şey var onu sana sormak istiyorum. Eczacı adayı arkadaşlarıma bakıyorum. İstanbul'u çok seviyorlar işte özgürlükler şehri vav wow. işte buradan ayrılmak istemiyoruz. E sonunda da İstanbul'da kalabilmek için burada eczane eczacılığı da yapmayı risk o riski almak istemiyorlar. Sanayide kalalım bari gibi bir durum oluyor. Sen hiç bunu çevrende gözlemledin mi? Tabii bu e, çok fazla... E karşılaşılan bir durum. Belki de bu durumdan dolayı aslında gene e, sanayide eczacı tercihi azalıyor. Çünkü bu durumdan dolayı başlamış olan insanlar e, ileride bir gün işte ben çok zorlandım gideyim artık memleketime döneyim o zaman psikolojisinde olabiliyorlar e, ya da işte aman bir şekilde bir eczane yeri bulayım da tamam artık İstanbul'da açayım bir şekilde ben bunu düzenimi kurarım gibi bakabiliyorlar. Yani asıl amaçları sanayide çalışıp sanayide bir şey yapmak, sanayide gelişmek olmayan arkadaşlarımız aslında ee, daha çabuk Pes edebiliyorlar. Çünkü sonuçta sanayide zor bir alan. Sanayide de çok fazla çalışmanız gerekiyor. Çok fazla çaba göstermeniz gerekiyor. Yeri geldiğinde isyan ettiğiniz oluyor. Ee, çok yoruldum dediğiniz oluyor. Akşam sonuçta eve 7de geliyorsunuz. Çok yorgun argın sabah yine işe gidiyorsunuz. Ya Böyle bir durumda bütün gün çalışıyorsunuz. Böyle bir durumda oluyorsunuz. İsyan ettiğiniz durumlar oluyor. Ama o zorluklara katlanabilecek o kararlılıkta, kararlılıkta olan insanlar daha devam ediyorlar. Ama işte ben hani memleketime dönmek istemiyorum. İstanbul'un suyunu bir kere içtim. Artık İstanbul'dan kopamam diyen arkadaşlar daha çabuk pes ediyorlar. Ee, ama bu durumla da karşılaşıyor. Şöyle de bir şey olabilir. Bu nedenle sanayiye başlayıp sanayiyi çok sevip gelişen arkadaşlarımız da olabilir. Görmedim böyle örnekler. Hani karşılaşmadım. Ama keşke hep böyle örnekler olsa. Öyle seçseler öyle devam etseler. Şimdi sen bir eczacı kısısın. Bir eczacı Kızı sanayi seçmek istediğinde babası ne yapar? <gülüyor> Güzel soru. <gülüyor> babası ne yapar? Başta destek vermez. <gülüyor> ee, şöyle vermez. Yani sonuçta onlara da hak veriyorum. Sonuçta biliyorsun biz bir özel üniversite okuyoruz ve onlara e, o okulda e, bir şekilde gönderilme amacın çünkü ben eczanede büyüdüm ve ben her zaman eczacı olacağım, eczacı olacağım, geleceğim eczaneye oturacağım tarzı bir şeyle büyüdüm ve tabii ki babam da e, hani ben yoruldum artık emekli oldum, yaşlandım sen okulu bitir gel benim düzenime otur diye beni bir şekilde burada okuttu ve biz, özellikle bizim okulda bu örnekler çok fazla e, ondan dolayı bitirdiğin zaman hayır ben dönmeyeceğim. Hani ben sanayide devam edeceğim. Sen işte eczanen de devam et. Ee, işte tabii ileride yorulacaksın, yaşlanacaksın. Artık ne yapalım? Eczane kapanır mantığıyla yaklaşınca tabii ki ailen baban önce bir e, destek vermiyor. Ama ben şu konuda şanslıyım. Ee, bazı arkadaşlarım e, sanayide çalışmak isteyen arkadaşlarım ailesinden destek göremedikleri için dönmek zorunda kaldılar. Ee, bana başlarda tabii ki işte gel sana eczane açalım. Bak gel burada otur gibi tekliflerde bulundular ama sonra çok destek oldular o yüzden çok şanslıyım ee, yani hiçbir zaman babam ise işte ben seni bu nedenle okuttum işte kesinlikle geleceksin buraya oturacaksın çok büyük baskılarda tabii ki baskı yaptı başlarda ama benim kararlı olduğumu görünce e, baskısı azaldı yani çok büyük büyük baskılarda bulunmadı e, tamam git e, orada düzenini kur bakalım İstanbul'da nasıl yaşayacaksın çünkü İstanbul'da yaşamak da çok zor tek başına yaşamak daha da zor e, nasıl yaşayacak ...gibilerinden destek oldu. Her zaman destek oldu. Çünkü önemli olan kararlı olmak. Yani onu söylüyorum... ...öğrenci arkadaşlarımıza da. Belki ailesi, belki benim gibi durumumda... Olan ...öğrenci arkadaşlarımız vardır. Ailesinin eczanesi olan... ...memleketinde. Orada ailesinin baskısıyla dönmek zorunda kalacak olan arkadaşlarımız kararlı olsunlar. Ben sanayide çalışmak istiyorum. Ben sanayide devam etmek istiyorum. Benim idealim sanayi eczacılığı. Belki onda kararlı oldukları zaman aileleri gerçekten daha çok destek oluyorlar. O baskıyı azaltıyorlar, bitiriyorlar. Aslında aile desteğini almadan asistanlık ya da sanayide çalışan bir e, birey bir eczacı gerçekten o işi çok istiyor demektir bence çünkü ben bakıyorum mesela bizim üniversitede de birçok üniversitede de e, ailenin sana geçinmen için verdiği paradan... Daha az bir parayla hayata başlıyorsun bir firmaya girdiğinde ya da asistan olduğunda. Dolayısıyla o zorlu şartları bile göğüsleyebiliyorsa tabii. yani gerçekten istiyordur değil mi? Evet tabii. Özellikle asistanlıkta daha daha da düşük bence sanayiye göre. Gerçekten ben akademik kariyer yapmak istiyorum deyip onda kararlı olduklarında gerçekten çok... Aslında hayranlık verici bir şey onların da yaptığı. Çünkü İstanbul'a gerçekten sen de biliyorsundur. getinmek, geçemek çok zor. Çok pahalı bir şehir. Gerçekten çok kararlı olman lazım. Hani ben e, ayakta kalacağım. Sanayide devam edeceğim. E, ben hani bu yola baş koydum demek lazım. Bu hem asistanlık için hem sanayi için de geçerli. Bu aslında çok önemli bir şey. Gerçekten kararlı olmak ve mücadele etmek, savaşmak yani hani bunun aslında şeyi. Bir de özel sektörle ilgili hep şöyle söylenen bir şey vardır özel sektör adamı sömürür derler işte sosyal yaşantına yer kalmaz derler e, şirkette çalışan ve hakikaten yani iyi bir şirkette çalışan biri olarak nasıl vakit kalıyor mu sosyal hayatta sana bir şeyler yapmaya? Ee, tabii ki kalıyor. Ya Şöyle gününden gününe aslında değişiyor ya da ayından ayına diyeyim hani güne indirgemeyeyim. Bazı aylarda çok fazla yoğun oluyorsun ve eve gerçekten çok yorgun geliyorsun. Bazı aylarda e, bir nevi daha az oluyorsun ve hani sosyal hayatına daha çok vakit ayırabiliyorsun. Ama her şekilde bence öğrenciden daha sosyal oluyorsun. Çünkü öğrencilikte sınav denilen bir kavram var. İşte birinci vizelerin bitiyor ikinci vizelerin başlıyor sonra finallerin başlıyor. Dönemin başından Arada sonuna kadar. La sınavlar var. Değil mi? Başından sonuna kadar hep bir sınav e, olayı içindesin en azından çalışma hayatında bu yok sınav yok yani sen işten çıkıp eve geldiğin zaman senin işin orada kalmış oluyor e, ve sonraki gün devam ediyorsun sonraki gün devam ediyorsun akşamları ve hafta sonları özellikle sana ait oluyor o yüzden çok fazla sosyal hayatı vakit ayırabiliyorsun ve ben şöyle şanslıyım kendi hani şirketteki çalıştığım çalışma arkadaşlarım da çok çok uyumlu insanlar. Onlarla da bir aktiviteler yapabiliyoruz ve böylelikle çok güzel gidiyor. Şimdi bunun için hep ne yapılması gerektiği konuşulur işte yazılır çizilir, radyoda konuşulur, televizyonda. ama çoğu insan da bunları yapmaz. Örneğin stajını iyi yapmamış biri ama şirkette de çalışmak istemiş girmiş. X departmanına girmiş ama sonra canı Y departmanını çekmiş. Ve artık ötekine de girmiş bulunmuş. Acaba e, bu insan diğer departmana girdiğinde sıfırdan mı başlar ya da bu geçişler zor mudur şirket içerisinde? E, şirket içerisinde departman geçişi... Ee, çok fazla karşılaştım bir şey değil. Tabii ki karşılaştığım örnekler oluyor. Ama çok fazla değil. Bir kere e, o departmanda bir açık olması lazım. Bir elemana ihtiyaç olması lazım. Ancak o şekilde bir şekilde geçebilmen lazım. Bu yüzden hani hep bahsettiğim e, öğrencilerin kendilerini çok iyi tanımaları lazım. Hangi departmanı yapmak istediklerini çok iyi tanımaları lazım. Çünkü mesela bir departmana girerler X firmasında X departmanına. E, ve o departmanda bir sene çalışırlar mesela. Ve departmanı sevemezler. Ben bu işi yapmak istemiyorum. Başka departmana geçmek istiyorum dedikleri zaman o departmana aslında tecrübesiz olarak geçiyorsun. Normalde bir yıldır sanayi tecrüben var. Ama o departmanda bir tecrüben yok. O yüzden senin bir yılın aslında sanayi tecrübesi olarak belki yararlı bir şey oluyor. Ama iş tecrübesi o departmanın tecrübesi olarak sıfır gibi bir şey oluyor. Bu da aslında onların hayatlarından bir seneye kayıp olarak Gösteriyor. O yüzden e, ne kadar kendilerini tanıyıp ilk mezun olduklarında e, kararlı bir şekilde evet ben bu departmanı zaten sanayi hayatım boyunca bunu yapmak istiyorum diye girerlerse o kadar avantajlı oluyorlar. Yoksa e, gerçekten bir sene çalışıp gene sıfırdan hani bir yeni mezun gibi tecrübesiz bir insan gibi bir eleman gibi giriyorlar. E, bu da aslında onlar için iyi bir şey olmuyor. Şimdi ben sana üzerine düşündüğüm ve merak ettiğim bir kısır döngü üzerine bir soru soracağım. Şimdi dünyada bir sosyal adaletsizlik var ve bunu artık herkes kabul ediyor. Eğer bu sosyal adaletsizliğin üst seviyelerinde yani ekonomik gücü yüksek olan kesminde yer alan biriysen... ...kendini iyi geliştirebiliyorsun, iyi bir eğitim alabiliyorsun ve şirketlere giriyorsun. Ama şirketlere girmeden önce de ailen sana... Hak etmediğin birçok şeyi aslında önceden vermiş oluyor. Yani sen hayatta birçok şeyi çok hızlı elde ediyorsun. Ama şirkete giriyorsun ve hani hiç kendini layık görmediğin bir işi yapmakla belki başlıyorsun. Ve ilerleme hızın çok yavaş oluyor. Yani ailen sana her şeyi çok hızlı vermişti ama orada ilerleyemiyorsun. Ne zaman tayin olacağım diyorum. Ne zaman yükseleceğim, ne zaman müdür olacağım, ne zaman maaşım artacak gibi sorularla sürekli bir kendini... Arıyorsun, arayış içerisine giriyorsun. Bu arayışın sonu ne olur? E, bu arayışın sonu aslında çok iyi olmaz. E, söyle, bize, söyle bize var. E, bence belki bu ailelerle de ilgili bize her şeyi bir anda sunmayıp daha yavaş yavaş e, karş, e, çocuklarını geliştirmeler, daha az az imkanları vermeliler çünkü e, bir şirkete girdiğin zaman tabii ki yükselmek daha zor ya yani yükselmek çok zor uzman olmak oradan şef olmak müdür olmak çok büyük çabalar çok büyük zamanlar istiyor bunlara sabırlı olmak için hayatta da e, o zamana kadar da öyle gelmek lazım bazı şeyleri sabırla elde etmek lazım ki e, çalışarak başa çalışarak başarmak bir, şey bir şeyler başarmak için çaba göstermek lazım ki iş hayatında da o sabıra sahip olabilirsin. O yüzden e, ailelerin de bence çocuklarına bazı şeyleri verirken, bazı imkanları verirken daha az vermeleri lazım ya da on çocuklar bir şekilde. E, Çaba gösterip onları elde etmeleri lazım ki iş hayatında çünkü böyle bunu görecekler. Bazı şeyler için çok çaba sarf edip çok zaman harcayıp ondan sonra başarıları elde etmeye başlıyorsun. Onları görecekler. Onları hazırlıklı olmaları lazım. Peki böyle mesela bu sorgulamaları yapan insanlar var mı çevrende? Ee, ne gibi? ...ya işte ya ben ailem bana her şeyi çabucak veriyordu... ...ya şu firmada kaç senede çalışıyorum... ...daha bir basamak atlayamadım maaşım desen zaten düşük falan gibi böyle. Ya tabii her firmada böyle insanlar oluyor. Her firmada bunu yaşıyorsun. Bazen kendin bile böyle bir e, isyan etme noktasına geldiğin zaman sen de yaşıyorsun. Ama önemli olan olayı bütünüyle bakmak. Ya önemli olan e, ileriyi görmek ve ben bunun için ne yapabilirim? Bu, bu konuda hiçbir şekilde pes etmeyip devam etmek, çalışmak çaba göstermek. Böyle insanlar tabii ki çok fazla var. Ama o insanlar her şeyi çok çabuk elde etmeye alıştıkları için dediğim gibi bir zorlukla karşılaştığı zaman çok çabuk pes edebiliyorlar. Önemli olan çok isyan noktasına geldiğinde bile pes etmeyip devam etmek. Burçin sana çok teşekkür ediyorum. Çünkü buradan güzel mesajlar verdiğimize inanıyorum. Sen de zaten yeni Sayılabilecek bir senede mezun evet. olduğun için bizi öğrencileri daha iyi anlayarak cevaplarını verdin. Hı hı. Ee, son olarak eklemek istediğin bir şeyler varsa alalım. Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Ee, tamam. Öncelikle beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Ee, şu an aslında çalışma saatleri içerisindeyim. O yüzden e, müdürüm İclar Çakıcı'ya beni buraya e, gelmem için desteklediği ve izin verdiği için çok teşekkür ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Sayın dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Ben sunucunuz Metin Uyar. Bu programda önce Murat Gümüş ile konuştuk. İstanbul Eczacı Odası Koordinasyon Birimi Eczacı'sıydı ve eczacılıktaki yeni gelişmeleri aktardı bize. Ardından Nobel İlaç'ta Teknik Geliştirme Sorumlusu olan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 2010 mezunu olan Burçin Yazıcı ile konuştuk. İkisi de bence güzel bir sohbetti. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki programda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. son erdi